allah Teala'nın bir tuzağı var arkadaşlar. Kafirler için hem dünyada hem ahirette hazırlamış olduğu azap Allah'ın tuzağıdır. Yolaki ki ehli müminler içinde Allah'ın tuzağı hangisidir? Nedir? Mümin ne zaman tuzağa düşmüş olur? Mümin ne zamanki günahlara dalar? Mümin ne zamanki günahların içinde boğulur? Günahların içinde yüzer? Günah işlemeye devam eder? Ve bakar görür ki başına hiçbir musibet gelmiyor. Başına hiçbir bela gelmiyor. Her şey güllük gülüysenler. Devam ediyor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 güvende hissederiz kendimizi. Yani böyle e, bize bir şey olmaz diyerek e, dağar gider, gaflet içinde bulunuyoruz. Tam şeyin tersi, recanın tersi. Yani ne zaman böyle başlıkta da gibi Efe eminu mekrallâh. Onlar Allah'ın hilesinden, tuzağından güvendeler mi? Kendileri güvende mi hissediyorlar? Böyle gafirler mi? Fela ye'menu illa al-qawmul khasirun. Hüsrâne uğrayanlardan başka Allah'ın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 Ta ki kalpten Allah korkusu ne yapana kadar? Çıkıp gidene kadar. İkincisi ise arkadaşlar kişinin kendi nefsini beğenmesi ve Allah'a u Teala'ya yapmış olduğu ibadetleri beğenmesi sonucu ne yapar kul? Kendini güvenli hisseder Hani bahsediyor ya yani Orucumuzu tuttuk, Ramazan orucumuzu. Bir var oruç var, o namazı da kılıyoruz. Diyerek kendini beğenmeye, ibadetlerini beğenmeye başladı andan itibaren ve o günahları, hayatındaki o günahları hayatından çıkarmaması sonucu, o günahları işte devam etmesi sonucu, Allah'ın korkusunun kalbinden çıkması sonucu bir de bakmışsın ki kol ne olmuş? Gurura kapılmış. Zannediyor ki, zannediyor ki dünya hep böyle, güllük, güllük, günüstanlık. Ateş yok, azap yok, hesap yok. <gülüyor> o halde arkadaşlar bilmemiz lazım. Nasıl ümit var oluruz? Ümit var olmamızın sebepleri neler? Bizi Allah'ın tuzağından, Allah'ın azabından, Allah'ın hinesinden güvende hissetmemizi, güvende hissetmemizi itecek olan etkenler ne? Bizim rahatımızı ne, ne zaman bozulmaz, ne, neler yaparsak rahatımız kaçmaz. Bunları ne yapmamız lazım. Bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Allah Resulü Aleyhissellem şöyle buyuruyor. İmam Ahmed rivayet etmiş hadisi, Taberani kebirde rivayet etmiş, İbnü Cerir rivayet etmiş. Hadisin âlimler hasen olduğunu söyle Diyor ki Allah Resulü Aleyhissellem: "Eğer görüyorsan, eğer görüyorsan Allah kuluna dünyadan günahları ma'asîhi sevdiği şeyi veriyorsa, şüphesiz o bir istidrac" Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kul günah işlemesine rağmen Kul günah işlemesine rağmen Allah Teala o kula dünyalık, dünyalık olarak istediği sevdiği şeyleri vermeye devam ediyorsa bilin ki diyor bu Allah'ın ona nedir İstidracı, cezasıdır. Yani o dalaletinde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 Han sende vuruyor ki şöyle buyuruyor. Velakat ersenna ila umam min qablik. Senden önce bizler birçok çok kavme ne yaptık ya Allah Teala. Resuller gönderdik, elçiler gönderdik. Fa akhadnahum bil ba'sa ila darrâ. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Onlara kimi zaman darlık, kimi zaman varlık verdik. Niye verdik? لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ onun ki bize tedarru ederler, bize yalvarırlar, bize dönerler diye. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Diyor onlara bizim belalarımız, musibetlerimiz geldiğinde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 yapmış oldukları amelleri ne yaptı? Güzel gösterdi, süsledi. Güzel gösterdi. Bakın, Allah'ın istidracı, Allah'ın mekri tuzlara bu şekilde geliyor. Bakın. فَلَمَّا نَسُّ مَا ذُكِّرُوا بِهِ O kavimler kendilerine öğüt olarak gönderilen, öğüt olarak verilen şeyleri unuttuklarında oralı olmadıklarında ne oldu onlara? فَتَحْنَا <gülüyor> عَلَيْهِمْ Onlara diyor ki Allah'a her şeyin kapısını açtık. Yani her şey, istedikleri her şey bol bol geliyor. Yani onlar Allah'ın Allah kendilerine öğüt olarak verdikleri şeyleri unutunca bakın tuzağa bakın. Allah-u Teala'nın tuzağı. Mekri. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ Onlara her şeyin ne yaptık? Kapısını Açtık her şeyin kapısını açtık. <gülüyor> <gülüyor> Hatta eğer ferihübime kendilerine bu verilen o kapılar kapılardan açılan olgunuk gelen şeylerden dolayı sevindiklerinde o mutluluğa erince onlar o mutlu olunca. O şekilde mutlu olunca akazalehun <gülüyor> bagatatan birden aniden onları ne yaptık yakaladık. Alı verdik. Feiza <gülüyor> hum mublisun ve onlar öyle bir halde oldular ki öyle bir hale geldiler ki artık hiçbir ümitleri kalmadı. Bitti. Fa kutia adaberu'l kavmi'l lazina Elhamdülillahi rabbil âlemin. İşte zalim olan kavminlerin zalim olan toplulukların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 hile kuruyor. Diyor ki ne yapıyor? Bakın ayakta da geçiyor. Rahmet veriyor. Her şeyin kapısını açıyor. Nimet gönderiyor yani. Nimet gönderiyor. Ve zannediyor ki kul Allah-u Teala tamam güvendeyim. Allah'ın tuzağından güvendeyim. Çünkü yani hiçbir şey yok. Aniden allah Teala ne yapıyor? Felasını, musibetini gönderiyor. Bu sebeple arkadaşlar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 Kâle <gülüyor> Frahim Allah diyor ki aman yakın Allah Teala şöyle buyuruyor. Aman yakınatun min rahmetil min rahmeti Rabbihi Rabbi'nin rahmetinden ancak kimler ümit keser illal dalun. Kimler? <gülüyor> Dalalette olanlar keser. Yani bu ayetleri ne yapacağız? Biz bütün olarak alacağız. Hauf bir taraftan korku, bir taraftan da reca umut.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 i̇bn Abbas diyor ki Peygamber Aleyhisselam büyük günahlardan kendisine soruldu. Aleyhissalâtu vesselâm da dedi ki El-Şirkü nedir Neydi büyük günahlar? Allah'a şirk, şirk. şirk koşmak, ortak koşmak. Vel-Ye'su min Allah'ın rahmetinden hı hı. ümit kesmek. Vel-emnu min Allah'ın tuzağından insanın kendini ne yapması? Hı hı. Güvende hissetmesi Yine bu manada i̇bn İbni Mesud'tan rivayet şekilde olmuş. i̇bn Mes'ud diyor ki bu mevkuf olarak e Ekberul kebair el-işraku billah Binahların en Allah'a ortak koşmaktır, şirk koşmaktır. Hı. Vel emnu min mekrillah Ekişinin kendini ne yapması? Hı. Güvende hissetmesi. Allah'ın tuzlandan güvende hissetmesi. Hı. Vel kanutu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi. Ve liyesu min ravhillah. Yine Allah'ın rahmetinden ne yapması? Ümit kesmesi. El kanut ve liyes arkadaşlar. Yani ikisi hakkında farklı farklı şeyler söylemişler. Aslında ikisi aynı manada. Ufak farklılıkları var. Ki, yes daha geniştir. Yes daha geniş, daha kapsamlı, ümit kesmek. Kanut ise daha dar. Mesela kanut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 başındaki belanın musibetin giderilmesinden ümit kesmesi. Evet. Dikkat çekilen konuları okuyalım. Dikkat çekilen konular. Bir, Araf suresinin 99. ayetinin konuya dair tefsiri. İki, Hicr suresinin 56. ayetinin konuya dair tefsiri. <gülüyor> Üç, Kendisini Allah'ın tuzağından güvende hisseden kimseler hakkındaki tehdidin şiddeti. Evet. Dört, yine Allah'ın rahmetinden ümidi kesen kimseler hakkındaki tehdidin de şiddetli olduğu. Evet, şimdi dedik biz, insanı iki sebep ne yapar? Ümit var yapar. Ne yapması kişinin? Allah'ın rahmet ve merhamet, bağışlama yapması e sıfatlarını içeren, isimlerini düşünerek kulun ne yapması? İbadet etmesi, taabbul etmesi. Kulu ne yapar? Ümit var eder. Öyle değil mi? Kulu ümit var eder. Ve kulun Allah-u Teala'nın müjde olarak verdiği ve peygamberin müjde olarak verdiği delilleri düşünmesi ne yapar? Kulu ümit var eder. Bu iki şeyi söyledik. Ve yine dedik ki kul ne zaman kendini Allah'ın tuzağından güvende hisseder, gaflet içinde bana hiçbir şey olmazlar. Ne zaman olur bunlar?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 ısrarcı olmak, günahlara boğulmak kişiyi ne var? Ümitsizliğe yesek düşürür. İkincisi ise arkadaşlar aşırı korku. Aşırı korku yani korku tarafını Allah'tan korkuyu recadan daha ağır bastırırsa kul korku tarafı daha ağır basarsa Allah'ta allah Teala'nın azabının şiddetli olduğunu çok fazla düşünürse, ümit var olmaktan daha fazla ağır bastırırsa kul ne olur? Geyse düşer. Ümidini keser. Dersin başında söylediğimiz gibi her ikisinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahu ve hamdik. Eşhedan la ilahe illa ant.